54. Bölüm Aşa, ünü bütün Arap Yarımadası'nda duyulan büyük bir şairdi. Bekir bin oğullarından olan bu ünlü şair, Resulullah hakkında az çok bilgi edinmişti. İslam dininin getirdiği ahkamı ve Kur'an'dan bazı ayetleri dinlemiş, Barayım, onun dinine gireyim diyerek devesine bindiği gibi Mekke'ye yönelmişti. Yolda Resulullah'ı düşünüyor, onu metheden şiirler söylüyordu. Nihayet bir gün güneşin batmaya hazırlandığı sıralarda Utbe bin Rebiyan'ın kapısına ulaştı. Çoktandır birbirini tanıyan, seven, hürmet eden iki arkadaş sarıldı, öpüştü. Ne güzel bir geliş bu. ''Özledim sizi ey Ukbe.'' O gece Aşa, Utbe bin Ribya'nın aziz misafiri oldu. İkram edildi, güler yüz gösterildi. Çoktandır dinlemedikleri şiirlerinden okudu. Bu arada Abdülmüttalib'in torunu, Muhammed bin Abdullah hakkında da dile getirdiği bir şiiri söyledi. Utbe, Arap adetlerinin geriye olarak, ''Nedir geliş maksadına ey Aşa?'' demedi. Ama artık maksat anlaşılmıştı aşanın durup dururken Resulullah'tan bahsetmesi başka türlü açıklanamazdı. Yorgunsun ey aşa. Herkenden yatmanı uygun buluyorum. Haklısın ey utbe. Yollara artık eskisi gibi dayanamaz olmuşum. Neredeyse gözlerim kapanacak. Hazırlanan yatağa uzandı aşa. Kısa zaman sonra muntazam şekilde alınan nefesler onun derin bir uykunun kucağına gömüldüğünü anlatıyordu. Gece yarısına doğru kapısı çalınan Ebu Cehil, Utbe bin sesinden tanıdı. Bu zamanda mühim olmayan bir iş için gelmezdi. Bir müddet konuştular. Ayrılırken Ebu Cehil seslendi. Ben gelene kadar onu bir yere göndereyim deme. Utbe karanlıklarda kaybolup gitti. Örtülen kapının ardından mırıltı halinde bir ses işitildi. Seni koca domuz seni. Onun dinine gireceksin ha. Ebu Cehil o gece defalarca sağa sola döndü durdu. Zihni hep aşağıyla meşguldü. Uyuyor, rüyasında onu görüyor, uyanıyor, onu düşünüyordu. Bu koca şairde bir ahlaksızlık ediverirse, Müslümanların iyiden iyiye kuvvet bulacaklarında şüphe edilemezdi. Sabaha kadar her yatakta dönüşünde aşağının bütün silsilesini kaplayan küfürler postaladı. Güneşin bir mızrak boyu yükseldiği sıralardaydı ki, utbenin kapısı çalındı. Hizmetçi içeri girdi. Amr bin Hişam gelmiş, dedi. Hemen içeri al. Biraz sonra Ebu Cehil içeri girdi. Gözlerinin içi gülüyordu. Hoş geldin ey büyük şair. Bizlere saadetler getirdin. Hoş bulduk ey Ebul Hakem. Ebu Cehil oturdu. Deve sütü ikram edildi. Hatırlar soruldu. Ve nihayet Ebu Cehil ona geliş maksadını sordu. ''Muhammed bin Abdullah'ın dinine girmek üzere geldim ey Ebu Hakem.'' ''Ya!'' Ahşah sağdan soldan duyduklarını anlattı. Getirilen din hakkında bir de dinin peygamberinden bilgiyi almayı düşündüğünü söyledi. ''Yalnız'' diye söze başladı Ebu Cehil. Bir dine girince o dinin hükümlerine bağlı kalmanın da lazım olduğunu bilirsin. Elbet. Peki Muhammed'in zinayı yasakladığını biliyor musun? Aşağı dudak büktü. Bilmiyorum. Ama o yaşa geldim ki zinadan hoşlanmaz oldum. Bundan sonra da zinadan uzak durmak benim için pek zor olmasa gerek. Peki içkiye ne diyeceksin? O da yasak. Anlamadım. Muhammed içkiyi de yasaklıyor. Aşağı buğulanan gözlerini kırptı. ''İşte bu olmadı.'' dedi. ''Yani?'' ''Yani içkiye pek düşkünüm. Ondan ayrılmam zor olacak.'' Aşağı bütün neşesini kaybetmiş, Ebu Cehil içten içe titremeye başlamıştı. Utbe sessizliği bozdu. ''Neye karar verdin ey Aşağı?'' ''İş tersine döndü. En iyisi şimdi geri dönmek. Bir yıl boyunca doya doya içmektir. Bir yıl sonra da gelir onun dinine girelim. Başka türlü kendimi razı edebileceğimi bilemiyorum.'' Zannederim bu dediğin yol en akla uygun yol olsa gerekir. Utbe, kazanılan zaferi kutlar gibi doldurduğu hurma şarabını önlerine sürerken, aşağı gibi bir adamın tedbirli hareket etmesi lazım geldiğini de ilave etti. Ünü Yemen'den Şam'a kadar uzanan bir şairin, hem bir dine girmesini hem de o dinin ahkamına uymamasını görenlerin, hiç de iyi düşünemeyeceklerini ifade etti. Aşağı vedalaşarak ayrıldı. Yine bekleriz ey şairlerin en büyüğü. Tekrar evimize şeref vereceğin günleri özleyeceğiz ey Aşağı. Siz de hoşçakalın dostlar. Bir sene sonra, evet bir sene sonra tekrar aranızda olacağım. Aşağı kendisini uyaran dostlarına teşekkür ederek ayrıldı. Bir yıl boyunca ağırlığınca içeceği şarabı düşünerek terk etti Mekke topraklarını. O gözen kayboluncaya kadar ardından baktılar. Sonra kazanılan zaferin parlattığı gözler birbirine poldu. <gülüyor> Koca bunak. Tutup dönüverir diye öyle korktum ki. Kurnaz adamsın ey Ebul Hakem. La hakkı için söylüyorum. Şeytan ben olsaydım akıl danışmak için... ...günde kırk defa kapını çalardım senin. Aşağı gitti. Dediği gibi... ...kendini içkiye vermiş... ...bol bol içmeye başlamıştı. İçtikçe zevk alıyor... ...zevk aldıkça içiyordu. Bir sene sonra artık içkiye son verileceğini düşünüyordu. Ama bir sene sonrasına kadar yaşamayacağını, ensesine soğuk bir pençe yapıştı zaman anladı. Tuttuğunu koparan, almadan gitmeyi bilmeyen bir pençeydi bu. Sonunda aşağı, hayata veda etti. Bir yılın sonuna kadar yaşasa, gelip Müslüman olacak mıydı? Yoksa, hala doymuş değilim içkiye diyerek, İkinci bir seneyi daha ekleyecek miydi? Bunlar, yarın görülecek hesapla alakalı konular. Onu da, onu aldatanları da hesaba çekecek olan Mevla, ne yapacağını, nasıl muamele edeceğini, bizden iyi biliyor elbet. Şu kadar ki, uzak yolları meşakkat çekerek gelen, duyduğu bir iki söze aldanıp, nur yüzlü peygamberi görmeden giden aşağıya acımamak elde değil. Peygamber efendimiz Kureyş'i ebedi saadet yoluna çağırırken onlar bu işin ciddiyetini bozma çabasına düşüyorlardı. Hiç olmazsa bu Kur'an iki şehrin büyükleri olan iki kişiden birine olsun indirilmeli değil miydi gibi temenniler yayılmaya başladı. İki şehrin birer büyüğü olarak kabul ettikleri kişiler Mekke'de Velid bin Mugire, Taif'te de Urbe bin Mesud Sakafi idi. Hatta... Verit bu konuda düşüncesini açıkça ifade etmiş, ''Muhammed'in Allah kelamıdır.'' dediği o sözler, ''Gerçekten Allah kelamı olsaydı, bana yahut Urve bin Mesud'a indirilmişti.'' demişti. Nihayet sağda solda, devamlı söylenir hale gelen bu konular, indirilen ayetlerde açıklık kazandı. ''Şu Kur'an, iki memleketten bir adama indirilseydi dediler. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyor? Onların, dünya hayatındaki maişet ve rızıklarını biz bölmüşüz. Kaldı ki, peygamberlik konusunda seçimi onlara bırakalım. Bu konuda daha da ileri gidenler, peygamberlere verilenler, bize de verilmedikçe iman etmeyiz diye tutturanlar oldu. Cenab-ı Hak, olmayacak isteklerle sevgili Resulü'nü bunaltan Mekkelilere bir cevap ve peygamberine de bir teselli olmak üzere şu ayetleri gönderdi. Onlara bir ayet gelip tebliğ edildiği zaman, Allah'ın peygamberlerine verilen bize de verilmedikçe, bize de vahiy gelmedikçe inanmayız dediler. Allah Teala peygamberlik vazifesini nereye ve kime vereceğini en iyi bilendir. Bu cürmü işleyenlere Allah yanında bir horluk ve hakirlik isabet edecek. Yaptıkları hileler sebebiyle şiddetli bir azaba uğrayacaklardır. Hüzün Yılı Ebu Talip iyisinden ihtiyarlamış, hayatının yükünü kaldıramaz hale gelmişti. Babası Abdülmüttalib'in vefatı üzerinden kırk yıla yakın bir zaman geçmiş bulunuyordu. Bir gün hastalandı ve yatağa düştü. Kureyş'in ileri gelenlerinden Utbe, Şeybe, Ebu Cehil, Ümeyye, Ebu Süfyan ve daha birkaç kişi onu ziyaret ettiler. Geçmiş olsun dediler. Söz arasında... Ey Ebu Talip, sen bizim hürmet ettiğimiz bir kişisin. Hastalık sana gelmiş bulunuyor. Sana bir şey verirse diye korkuyoruz. Bunca zamandır kardeşinin oğluyla aramızda olanları da biliyorsun. Bize onu da, mümkün olursa aramızda bir anlaşma yapalım. Onun bize zararı dokunmasın. Bizden de ona zarar gelmesin, dediler. Ebu Talip bu teklifi uygun buldu. Haber gönderdi. Resulullah Efendimiz geldi. Küfrün elebaşlarını orada gördü. Amcasının yanına oturdu. Ebu Talip Bitkin, yorgun bir sesle söze başladı. Ey kardeşimin oğlu! Bunlar kavmimin eşrafıdır. Seninle bir anlaşma yapmak üzere geldiklerini söylediler. Resulullah Aleyhisselam, Peki amcacığım diyerek onlara döndü. Sizden istenen bir tek kelimedir. Onu söyleyin. Bunun sayesinde Arapların hakimiyetini elde edersiniz. Arap olmayanlar da sizin yolunuza ve dininize girer. Ebu Cihil atıldı. Bir değil on kelime söyleyelim. Babam başı için bitsin bu mesele. La ilahe illallah diyecek. Ve bütün putları terk edeceksiniz. Ellerini şaşırmış gibi birbirine çırptılar. <gülüyor> Olmayacak şey demek istiyorlardı. Ya Muhammed, sen bu kadar ilahı bir tek ilah yapmaya mı çıkıyorsun? <gülüyor> Tuhaf şey doğrusu dediler. Kalktılar. İstihsatolu bakışlarla odayı terk ettiler. Davalarında, adım atışlarında kibir ve azamet kokusu vardı. Hiç mi bundan başkası böyle şeyler bilmiyor? Var mı bunun dinine benzer bir dini duyan? Canım uydurma nasıl olur? Koca şehirde bu kadar insan arasında bir tek ona mı vahi gelecek? <gülüyor> Olmaz böyle şey. ''Ebu Talib'i hiç iyi görmedim.'' dedi Ümeyye. ''Birkaç güne kadar yola çıkar zannediyorum.'' ''İyi adam, mert adam ama şu yeni hakkında pek inat davrandı.'' ''O inatlık artık en geç bir hafta sürer.'' Ondan sonra göreceksiniz, meydan bize kalacaktır. Anadan doğduğuna pişman olacağı günler amcasının eceliyle beraber gelecek. Böyle konuşarak yürüyüp gittiler. Ebu Talip son günlerinin yaklaştığını pek iyi hissediyordu. Yanında oturan ve ahkam İslamiyet'ten bahseden yeğeni, bir müddet sonra izin alarak ayrıldı. O giderken, Ebu Talib'in gözlerinden süzülen birkaç damla yaş, tükenmek üzere olan ömrü için değil. Babasından devralalı beri, bütün gücüyle ve samimiyetiyle devam ettirdiği bu mukaddes vazifeyi bırakmaya mecbur kaldığı içindi. Nihayet, birkaç gün sonra pek az sayıda kalan nefesler tükenecek. Ve her insanın baş eğmeye mecbur olduğu ilahi hükme o da uyacak. Hesap ve ceza alemine gelecekti. Ama kendisinden sonra bu vazifeyi devam ettirecek bir kardeşi yoktu. Ebu Leheb, Mekke içinde sözü geçen, hatırı sayılan bir kişiydi. Ancak Resulullah Aleyhisselam'a karşı bitip tükenmek bilmeyen bir kin ve düşmanlıkla doluydu içi. Diğer kardeşi Abbas'la yapamazdı bu işi. O da böyle sorumluluk ve tehlikeli dolu bir görevi yüklenecek durumda değildi. Ticarete, faize alabildiğine dalmış bir hali vardı. Resulullah'ı himayesini aldığı takdirde Kureyş'in kendisine cephe almasından, ticaretin ve faiz düzeninin bozulacağından korkardı. Diğer kardeşi Hamza Müslüman olmuştu. Müslüman olan bir insanın sözü dinlenmiyordu. Himayesi de kabul edilemezdi. Hal böyle olunca yeğeninin açıkta kalması mukadderdi. İşte gözlerinde ak sakalını ıslatırcasına yaş akıtan sebep bu düşünceydi. Bir zamanlar babadan, anadan, dededen yetim kalmış bir yavru olarak teslim aldığı sevgili yeğenini Yetişkin bir adam olmasına rağmen her taraftan düşmanlarla çevrili halde bırakıp gitmeye mecbur kalışıydı onu ağlatan. Kureyş'in her çeşit baskısına mertçe karşı koymuş. Kanının son damlası kumları ıslatmadıkça ona düşmanlıkla uzanan ellere daima karşı duracağını ve bundan büyük bir şeref duyacağını, göğsünü gere gere haykırmış bunu bir değil, On değil, her defasında bağıra bağıra söylemiş. Ve Resulullah'a yapılan her çeşit saldırı, onun mert, cesur ve ölümden korkmaz göğsünde kırılıp parçalanmıştı. Bir değil, bin Ebu Cehil olsa uzattığı adımını geri çekecek değildi, çekmemişti. Üç yıl boyunca açlıkla savaşmış. Defalarca Açlıktan ölme tehlikesiyle göğüs göğüse gelmiş. Görülünce iğrenilecek böcekleri midesine doldurmuş. Ağaç kabuklarını kemirmiş. Ölmüş hayvanların derilerini, tırnaklarını dişlemiş. Midesinin feryadını duymamak için karnına taş bağlamış. Yerlerde yuvarlanmış fakat sevgili yeğeninin gece gündüz bekçiliğini yapmıştı. Vicdan ölçüleri içinde kalan hiçbir insan, hiçbir Müslüman. Ebu Talip de şunu yapmalıydı. ''Ben ondan daha mükemmelini yapabilirdim.'' diyemeyecektir. Derse bu söz bilmeden, düşünülmeden söylenmiş sözlerden olur. Ebu Talip'in bulunduğu zaman ve mekan çerçevesinin dışında kalan, oturduğu yerde laf ebeliği etme sevdasına düşenlerin sözü olur.'' Birkaç gün sonra Ebu Cehil, yanında Abdullah bin Ebi Ümeyye olduğu halde Ebu Talib'i ziyaret etti. Aslında yıllar yılı süren, bazen iyi, bazen kötü hatıraların süslediği bir dostluk vardı arada. İhtimal ki Ebu Cehil, bir dostu hastayken ziyaret etme perdesi altında, onun ölüme doğru mu yoksa hayata doğru mu yol almakta olduğunu da öğrenmiş olacaktı. Onlar otururlarken Resulullah aleyhisselam da içeri giriverdi. Amcacığım, bir kere La ilahe illallah de. Bu sözü söylediğine dair Allah'ın huzurunda şehadet edebileyim dedi. Peygamber Efendimiz bu sözleri söylerken Ebu Cehil ve arkadaşları, Ya Ebu Tarip! Abdülmüttalib'in dininden yüz mü çevireceksin yoksa diye araya girdiler. Peygamberler Sultan Efendimiz tekrar tekrar rica ediyor, bir defa olsun kelime-i tevhidi söylemesi için yalvarıyor, fakat diğerleri her defasında Abdülmüttalib'in dinini hatırlatıyor, iman etmesini engellemeye çalışıyorlardı. Ebu Talib sessiz yatıyor. Ara sıra inliyor, göğsü her nefes alışta inip kalkıyordu. Artık fazla bir zamanın kalmadığını anlamak güç değildi. Kendine söylenenleri cevaplandırmaya gücü yetmeyecek kadar bitkindi. Alemlerin Sultanı, gözlerimizin nuru Efendimiz, 40 seneden beri pek çok iyiliğini gördüğü amcasının küfür duvarını aşmasını, iman dairesine girmesini arzu ediyor. Ahirette büyük şefaat hakkının tanındığı anda sevgili amcasının elinden tutmak, ona yapabileceği en büyük yardım yapmak istiyordu. Bu arada Ebu Talib'in dudakları kıpırdadı. Fısıltı halinde şu sözler duyuldu. O Abdülmüttalib'in dini üzeredir. Ebu Cehil'in Abdullah bin Ebi Ümeyye'nin yüzlerinde şeytani bir gülümseme belirdi. Zafer kazanan kişilerde görülen bir ışık parladı gözlerinde. Amcanı bile sana bırakmadık, eninde sonunda zafer bizim olacak der gibi alaylı bakışlar Resulullah'ı buldu. Peygamber Efendimizin derdi büyüktü. Hayatta en çok yardımını gördüğü ve pek sevdiği amcasını ebediyen kaybetmek üzereydi. Bu ayrılık dönüşü olmayan, buluşması olmayan kesin ayrılık olacaktı. Yasaklanmadığı müddetçe senin bağışlanman için dua edeceğim amcacığım dediği ve oradan ayrıldı. Aydınlığa Doğru programımızın 54. bölümünü dinlediniz.